Altın Saatler Hazırlayıp sunanlar Dürhan Ertür Argun Yumur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 Bugünkü programımızın destekçisi Haluk Ara, teşekkürlerimizi iletiyoruz açık radyo mikrofonlarından efendim bugün Haiti'ye insani yardım örnekleri üzerinde duracağız iki tane hoş e, örnek var bunlardan birisinin duyurusunu geçen hafta yapmıştık Darşopaka cemiyetinin Öğrencileri, Darüşafaka Lise, e, okullarının öğrencileri ki oldukça kalabalık bir grup olarak Oliver Müzikali'ni sahnedildiler ve e, Hayti'deki e, kardeşleri için gerçekleştirdiler bunu. Oradan toplanan paraları da e, Haiti'de e, bulunan e, ve depremden etkilenen e, çocuklara e, göndermek üzere bu etkinliği hazırladılar. Bu etkinliğin duyurusunu yapmıştık. Geçtiğimiz hafta cumartesi günü saat 15'te e, İş Kültür Merkezi'nde İş Bankası'nın Kültür Merkezi'nde düzenlenmişti. E, fakat şimdi bu e, etkinliğe ilişkin detayları Darüşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşir Özmen'den biraz dinlemek istiyoruz ve ee, bu programın da nasıl hazırlandığının bilgilerini de Beşir Bey'den alacağız. Evet şimdi Beşir Özmen Bey telefon hattımızda. Beşir Bey merhabalar. Merhaba, merhaba Gürhan. Duarlı Şafaka Cemiyeti'nin e, düzenlemiş olduğu bir e, şey vardı. E, daha doğrusu cemiyetin e, demeyelim okulun öğrencilerinin evet. düzenlediği evet. E, bir e, etkinlik vardı. Oliver Müzikali'ni sahnelediler. Ee, merak ediyoruz. Nasıl geçti program? Ee, sıralar tıklım tıklım dolu muydu? Gerçekten e, doluydu. Ee, senin ve senin gibi pek çok arkadaşımızın e, bu davayı destekleyenlerin de yardımıyla tıklım tıklım doluydu. Mükemmeldi. E, gözlerimiz yaşardı performansıyla. Tabii e, sen de aktardın. E, dördüncü defa oynuyorlar öğrencilerimiz evet. e, oluveri. Ustalaştılar artık ve e, bu sonucuda da okulda e, bir öğrencilerimizden oluşan sosyal sorumluluk komitesi var. E, onların önerisiyle bu oyunun geliri, tabii sağ olsun e, iş kültür bize salonlu ücretsiz tahsis etti o mükemmel salonu. E, onların önerisiyle e, bu Oyunun geliri e, UNICEF'e verildi ki doğrudan Haitili çocuklara yardım olarak gitsin diye. Mükemmeldi, çok güzel. Olmanı isterdik orada. Evet, e, başka bir programım olduğu için maalesef katılamadım biliyorum, ama gerçekten biliyorum. çok istiyordum. E, bu e, programın birkaç tane özelliği var. Daha doğrusu e, programı gerçekleştiren e, Darüşafakalı çocuklarla Haiti'deki çocuklar arasında benzerlikler var yakınlıklar var doğru, doğru. bunların da üzerinde durmak isteriz dinleyicilerimize bunu da aktarmak isteriz gerçi anonslarda üzerinde durduk ama bir kısaca bahsedersen çok yararlı olur tabi tabi e, muhtemelen daha önce de olabilir ama Darüşşafaka eğitime 1873 yılında başlıyor bir kuruluş olarak 63 tarihinde kuruluyor okul 73'te başlıyor ve tabii e, ardından da Türkiye'de bütün e, depremlerde Darüşşabık'a etkileniyor. E, Bunların en önemlisi 1939 Erzincan depremi. E, 39 Erzincan depreminde 83 tane depremden etkilenen, annelerini, babalarını kaybeden, yıkıma uğrayan e, ailelerin çocukları çok önemli bir şey bu Darüşşafaka ile İş Bankası arasında işbirliği sonucunda Darüşşafaka'da okumaya başlıyorlar. Bu, bu bilgileri biz bir hatıra defterinden tabii ki büyüklerimiz biliyor ama bir hatıra defterinden öğrendik. Hangi tarihte? 1939 öğrenme tarihimiz. Evet yani evet. Ben 2007 yılında öğrendim. Evet. Ee, çok... Yani anı defteri elinize 2007 yılında geçti evet. veya kapağını kaldırdınız. Evet, evet, evet. Ee, bir e, abimizin elinde, 1945 mezunu e, Hüsnü Söyler adlı bir abimizin hatıra defteri. Kendisi yaşıyor, gayet sağlıklı. Bir gün elinde görünce rica ettim. Ve orada e, zamanınızı almayacaksa... Lütfen, ...çarpan satırları da paylaşmak istiyorum e, sizinle. Lütfen. Dursun Adalan adlı bir darşobakalı ağabeyimiz hatıra defterine yazmış. 9 Şubat 1943 tarihli. Şöyle başlıyor. Kardeşim Hüsniye, Erzincan'ın ücra bir köşesinde anasız babasız çırpınıp dururken, felaket günlerimizde bize rehber olan İş Bankası'nın delaletiyle kimsesizliğimizi unutturan bu kıymetli yuvada uzun 3 yıldan beri bir arkadaş değil, kardeş gibi havasını teneffüs ettiğimiz Darşofaka'dan talihin ve mukadderatın cilveleri birbirimizden ayırıyor diye devam ediyor. Ben e, bu satırları görünce e, bunun Erzincan depremi, Erzincan depreminde İş Bankası ile da Darşofaka arasında bir işbirliğinin işareti olarak gördüm. E, Bunu e, konuştuk e, o tarihte yaşayan e, ağabeylerimizle. Ondan sonra da kendi kayıtlarımıza baktık ve şunu gördük. Ee, diyor ki, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Başkanlığı'nda Türk Okutma Kurumu Darşofaka adı o tarihte böyle Darşofaka'nın e, karar defteri de İdare Meclisi 1940 senesi Mayıs'ın 22. çarşamba günü saat 5'te kurum yerinde 26. içtimağını yaptı. Varidat bütçesi ve her talebe için 300 lira hesabı ile İş Bankası tarafından gönderilen Erzincan yetimlerinden 83 çocuğun mesarefi mukabilinde bankana vereceği 24.900 liradan diye devam ediyor. Daha sonra da tabii bu vesileyle Darşı gelmiş olan ağabeylerimizle de temas kurduk. Onlarla da görüştük. onlardan. Yani bu 83 çocuğun içinden... Ee, ağabeyler evet öyle diyoruz biz daha evet, sonra tabi evet. ve e, ilk e, büyük e, yıkım e, hatta şöyle ben o tarihte bakmıştım e, mutlaka e, bilenler vardır ama e, Erzincan depremi e, ile ilgili de şöyle bir kayıt var e, Rasatane yayınları kayıtlarda 01.57 24'te başlıyor deprem. Ve kayıtlar düşünceler hanesi var. Şöyle diyor. Erzincan afeti. Kağıtların haricine çıktığından ölçülememiştir. Yani bu büyük deprem bu büyük yıkımdan e, İş Bankası ile Darüşşafaka arasında böyle bir işbirliği doğuyor. Ve daha sonra 40 kadar öğrenci İş Bankası'nda üniversitede okurken staj yapıyor bu öğrenciler İş Bankası'nda görev alıyorlar. İçlerinden bir tanesi de genel müdür yardımcısı oluyor. Böyle büyük bir e, faciadan böyle büyük bir afetten böyle büyük bir işbirliği doğuyor. Bunun bugüne yansıması da var. Dilerseniz onu da. Lütfen. Ama bu arada hemen şunu sormak istiyorum. Bu 83 çocuğun Lise sonuna kadar mı yoksa üniversite sonuna kadar mı bütün giderleri İş Bankası tarafından karşılanıyor? Lise sonuna kadar karşılanıyor bildiğimiz ama üniversite sırasında da staj yoluyla biraz önce söyledim. Evet. İş Bankası... Bu dar şubakalı öğrencileri desteklemeye şiştiriyor. devam ediyor. Evet. Ondan sonra da bir kısmı müdür oluyor ve genel müdürlük, genel müdür yardımcılığı katına kadar evet, ıı, çıkan evet. ıı, bir aralarından bir, birisi de var. Evet. evet. Evet. Siz bunu tespit ettikten sonra ıı, ve e, kayıtları tazeledikten sonra ıı, bir iş bankası ziyareti gerçekleştiriyorsunuz herhalde. Evet. Evet. evet. Aslında e, iyi şeyler, iyi şeyler de beraberinde getiriyor. Biz İş Bankası'na ziyaret etmeyi planlarken e, bu bilgilere de ulaştık ve e, İş Bankası Genel Müdürü e, Ersin Özinceyi elimizde bu ilk ziyaretimizi böyle gerçekleştirdik ve e, o günden sonra e, üzerinde çalışarak e, çok önemli e, Türkiye İş Bankası e, Darüşşafakanın en önemli destekçisi. Ee, büyük bir e, toplamı 10 yılda 100 milyon dolara e, ulaşacak olan e, bir bağış destek e, programı sağlıyor. Yılda partisi. ortalama 10 milyon e, dolar gibi. Evet, başlıyor. Evet. E, ba e, şeyden başlıyor. Projenin adı zaten e, bir parça tabii e, 83 öğrenciden de esinlenerek e, projemizin adı 81 ilden 81 öğrenci. İş Bankası her yıl Darşivaka'ya giren 81 ilden 81 öğrencinin tüm giderlerini karşılıyor. 10 yıl sürecek bu kampanya. Sadece bununla kalmıyor, bu öğrencilerin burs vererek üniversite yıllarında da destekliyor. destekleyecek. İş Bankası buradan hakikaten kendilerine tekrar İş Bankası yönetimine, bütün çalışanlarına, Yürekten teşekkür ediyoruz. Evet eğitim alanındaki e, herhalde e, en yüksek evet. e, destek, evet. sponsorluk evet. Evet. diyebiliriz herhalde değil Doğru. mi? Doğru. Yani şu ana kadar e, bu rakamları hiç e, terapuz edildiğini duymadım. Doğru. Çünkü. Evet. Şimdi ben, çok evet. uzun soluklu hem de e, tutar olarak da e, çok, çok yüksek ve çok değerli bizim için. Evet. Ben hemen buradan gene Darüşşapakalı çocuklara dönmek istiyorum. Evet. Çünkü e, onların da en temel özelliklerinden birisi e, babaları hayatta olmayan ve evet. maddi olanakları yetersiz öğrencileri tam burslu ve yatılı e, İngilizce eğitim gördükleri bir olanağa karış, kavuşturuyorsunuz Darüşşapaka evet. eğitim evet. Evet. E, kurumlarında. Doğru. Bu bakımdan da Haiti ile ilgili böyle bir kampanya, böyle bir etkinlik çok dikkat çekiciydi. Çünkü Haiti'de de maalesef ki birçok çocuk şu anda annelerini, babalarını, yakınlarını evet, kaybettiler. Çok doğru. Çok doğru. Bu açıdan da son derece... Ee, ...enteresan bir bağlantı var. Bir diğer enteresanlık da çok kalabalık bir kadrosu var. Ee, hem oyuncu kadrosu hem de bir de tabii sahne gerisi var bu işin. Ee, dördüncü kez sahnelendiğini belirttin. Ee, ama bu hazırlık herhalde çok e, önceden başlamış olan bir hazırlık... ...ve e, biraz da profesyonel ilgiye ihtiyacı olan, yönlendirmeye ihtiyacı olan bir gösterim. Bu konuda da biraz bilgi verebilir misin acaba? Çünkü... Doğru. Tabii, ya... tabii verebilirim. Ee, öğrencilerimiz dördüncü kez sahnelediler. Ee, bu ikinci yılımız. Ee, ilk sahnelemeden sonra İş Bankası Darşafaka'yı sadece maddi olarak e, desteklemekle kalmıyor. Ee, öğrencilerimizin e, kültürel, sosyal gelişimlerini de çok kuvvetli bir şekilde destekliyorlar. Kütüphanemizin en önemli destekçilerinden bir tanesi İş Bankası Kültür Yayınları. Evet. Örneğin e, İş Bankası'daki değerli yöneticiler e, oyunumuzu gördükten sonra bu oyunun e, halkla da paylaşılması gerektiğini düşündüler e, daha önce ve e, sahnelerini bize açtılar. O hakikaten e, çok güzel bir şekilde sahnelenmeye de uygun. İş kulelerindeki, i̇ş kulelerindeki iş Kültür Merkezi, iş Kültür Merkezi çok uygun. daha önce de orada sahneledi arkadaşlarımız. Ve dar Darüşşafaka'daki biraz önce sen de söyledin. ben de bir Darüşşafakalıyım. Eee Darüşşafaka'da evet. yetiştim. Eee tabii şükran borçluyum ben de Darüşşafaka'ya. öğrencilerimiz bütün faaliyetlerinde çok geniş katılımın gerçekleşmesinde özellikle dikkat ediyoruz. Bu oyunda yaklaşık oynayanlar, teknik olarak destek veren öğrencilerimiz dikkate alındı. Toplam 150 öğrenciden bahsediyoruz. Zaten 840 tane öğrencimiz var. Hani Neredeyse öğrencilerimiz içerisinde çok ciddi bir sayı. Ee, beşte biri neredeyse yüzde yirmisi civarında öğrencimiz doğrudan veya dolaylı bu oyunla e, ilgili. ilgililer e, içindeler içindeler. Evet. İçindeler ve ilgililer. Ee, tabii e, şöyle de bir şey var aslında hani depremle e, şöyle de bir alakası var e, oyunumuzun. E, oyunumuzun baş oyuncusu e, Hakan Karadeniz adlı bir öğrencimiz. E, kendisi e, Büyük Marmara Depremini yaşamış. 17 Ağustos. Evet yaşamış Gölcük'te. Doğrudan depremli. Hatta tabii şunu da söyleyebilirim. Biraz önce Erzincan depremi belirttim. Büyük yakındaki büyük depremde yani 99'da Darşafaka sınavla öğrenci alıyor. Evet. O biliniyor ama bir kere daha vurgulamak istedim. Fakat büyük felaketlerde bu kuralı Değiştiriyor, bir, esniyoruz. Mesela e, Büyük Erzincan depreminde gelen 83 öğrenci sınavla alınmıyor. E, benzer bir uygulama 99 depreminde de var. Orada da 41 öğrenci sınavsız darüşşafaka'ya kabul ediliyor. E, biraz daha farklı bir uygulama var. 2003'te Bingöl depreminde e, öğrenciler kabul edilmiyor ama geçici olarak misafir ediliyor. Travmalarını daha kolay. Evet, bunu e, basından da takip etme olanağımız olmuştu. Evet. evet. E, orada da Darşobak'a böyle bir destek veriyor. Haiti ile e, ilgili de şunu söyleyebilirim. Sanırım bu bir kardeşlik dayanışması. Evet. Yani e, buradaki öğrencilerimiz hem e, babaları yok. Benzer e, koşulları evet. paylaşan çocukların birbirine desteği. Evet. evet. Böyle, böyle bir e, dayanışma gösteriyorlar. Mesela gene bir şey söylemek istiyorum. Ee, şu anda e, Darüşşafaka İlköğretim Okulu'na dördüncü sınıftan öğrenci almaya başlıyoruz. İki yıl iki yıl önce e, okula başlayan iki öğrencimiz annelerinin karnında depremi yaşıyorlar, göçük altında kalıyorlar. E, tabii şükürler olsun kurtuluyor anneleri, e, çocuklarımız da kurtuluyor, bugünlere kadar geliyorlar. Evet, e, biraz önce e, Sosyal Sorumluluk Projeleri Komitesi olduğunu belirttin okulda. E, bu komite hakkında da e, kısa bir bilgi alabilir miyiz? Evet, şöyle e, biz e, öğrencilerimizin e, iyi akademik bilgilerle, iyi insanlar, iyi yurttaşlar hem ülkemiz açısından hem dünya açısından yetişmesi için gayret sarf ediyoruz okul yönetimimiz. Darşıfaka Cemiyeti Yönetimi öğrencilerimizin bu konuda önerileri değerlendirdikleri, geliştirdikleri bir komiteleri de var. Burada işte son dönemde Haitili çocuklara yardım fikri de buradan çıktı. Biz bu açıdan da bunun da çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Yani bizim çocuklarımız bu Tabii ki babalarını kaybetmiş, kendi başlarına nitelikli bir eğitimi sürdürecek maddi olanaklara sahip değiller. Ama e, her zaman bilmelerini de arzu ediyoruz ki biliyorlar zaten, bu da onu gösteriyor. E, her zaman kendilerinden daha zor durumda olan, zor durumda olan e, dünyada çocuklar ve insanlar var. E, bunlara, da, e, bun bunlara da değerlendirdikleri bir komiteleri var, etkinlikleri var, i̇şte son etkinliklerde de e, şeydir. Hayti depremine desteklemekti. Biz çok mutlu olduk ve gurur duyduk çocuklarımızla, hem oyunlarıyla hem de bunu düşündükleri ve bu dayanışma içine girdikleri için. Evet, daha önceki gösterimlerden birini izlemiş tanıdıklarımdan aldığım bilgide son derece olumlu ve çok şaşırmışlar. Yani bu kadar kalabalık bir çocuk kadrosunun olduğu bir gösterim, bir etkinlik doğru, nasıl evet, bu doğru. kadar yüksek kalitede olabilir gerçekten çok hem şaşırmışlar hem de çok mutlu olmuşlar. Ben bu arada hemen bir başka konuyu da danışmak istiyorum dar şapka cemiyeti ve eğitim kurumları. Sonuç olarak bağışlarla ayakta duran bir cemiyet. 1873'ten evet, 1873'den bugüne kadar. Tamamen evet. evet. Ve evet. bu anlamda da siz bu desteği de her zaman canlı tutmaya çalışıyorsunuz. Bağış kanallarını Doğru. geliştirmeye çalışıyorsunuz. Bu konuda da kısa bir bilgi. Verebilirsen dinleyicilerimize onlardan da bu büyük projeye ve o kadar eski kurumlaşmış bir projeye destek vermek isteyenler mutlaka çıkacaktır diye düşünüyorum. Bir kısa bir bilgi de bu konuda rica ediyorum. Tabii çok teşekkür ediyorum. Darşafaka senin de belirttiğin gibi tamamen halkın bağışlarıyla yaşıyor kurulduğu günden bu yana kadar. Şu anda 840 öğrencimiz var. Öğrencilerimizin tüm ihtiyaçları Darşafaka tarafından karşılanıyor. E, nitelikli e, bir eğitim alıyorlar. E, iyi koşullarda e, yaşıyorlar. Ve ve Darşafaka e, desteklemek için e, neredeyse bütün kanallar var. En e, kolayından söyleyeyim. 1863 Darşafaka'nın kuruluş yıl dönümü. E, belki şu anda bizi dinleyen e, dinleyicilerimiz hemen desteklerini gösterebilirler. E, 1800 e, tüm operatörlerden 1863 e mesaj gönderdiğinizde Darşafaka'ya 5 e, lira e, bağışta e, bulunmuş oluyorlar. E, en e, kolayı bu. Evet. Onun dışında. 1863. 63, evet. Evet. evet. 1863. E, Darşafaka. E, onun dışında. Darüşşafaka web sitesinden çok hızlı ve çok kolay bir şekilde online bağış yapabilirler. www.darussafaka.org web sitemizin adresi. Ve oradan bir sürü bilgiye de ulaşabilirler tabii. Yani Darüşşafaka ile ilgili bütün güncel bilgilere ulaşabilirler. Onun dışında Darüşşafaka nakti bütün bankalardaki hesap numaramız 1863 kolayca oradan. Yani 7 gün 24 saat Darüşşafaka'ya bağış yapabilirler. Tabi Darşafaka e, halkın hep desteğini ve teveccühünü almış, e, Darşafaka'ya vasiyet bağışı yapan çok sayıda hayırsever vardır. E, yani en küçüğünden en büyüğüne kadar Darşafaka e, bu desteklerle yaşıyor ve buradan bir kere daha şükranlarımızı ifade etmek istiyorum. Darşafaka'yı yaşatanlara ve bugüne kadar getirenlere e, bu imkanı verdiğiniz için... Sana da teşekkür etmek istiyorum. Şükür ederim. Ben aynı zamanda e, yaşlılarla ilgili programlarınızı da e, duyurabiliriz. Evet. E, yaşlılarla ilgili oldukça ciddi e, bakım evleriniz var. O evet. konuda da bir e, kısa bilgi alabiliriz. Tabii, tabii ki. E, Darşıfaka'nın rezidansları var. E, üç tane İstanbul'da, e, Yakacık'ta, Maltepe'de, Şenesen evlerde. Ve Urla'da, İstanbul dışında ee, bağışçılarımız e, bağış karşılığında buraya bağışları karşılığında e, buraya kabul ediliyorlar ve e, yaşamlarının e, yaşamlarını e, burada ciddi bir konfor ve çok nitelikli bir tıbbi bakımla e, birlikte e, sürdürüyorlar. E, bununla ilgili bilgide bilgide yine biraz önce belirttiğim e, web sitemizde var lashapaka.org sitesinden ulaşmak mümkün. Tabii, tabii çok ayrıntılı bilgiler var orada. Oradan kolayca ulaşabilirler. Peki Beşir Özmen çok çok teşekkür ederiz verdiğin bilgiler için. Ayrıca e, çocuklara da tebriklerimizi e, iletirsen çok seviniriz. Mutlaka ileteceğim. Ben hem bu olanağa verdiğin için teşekkür ediyorum. Onun dışında da e, bu değerli ve uzun soluklu program için Herkesin önünde bir kere daha hem sana hem açık radyoya teşekkür etmek istiyorum. Biz de hep bilgileniyoruz ve aydınlanıyoruz. Sağ olasın. Çok çok teşekkürler. Kolay gelsin. İyi günler. Evet efendim. İlk telefonla bağlantı kurduğumuz program konuğumuz Beşir Özmen idi. Dağışapak'a cemiyeti yönetim kurulu başkan vekili. Dağışapakalı öğrenciler tarafından ilk kez 2007-2008 eğitim öğretim yılının sonunda sahnelenen... Ve aldığı yoğun ilgiyle 2010 İş Sanat Kültür Merkezi programında yer alan Oliver Müzikali'nin 13 Şubat Cumartesi günü 15'te yapılmış olan gösterimi hakkındaki bilgileri aldık. Merak ediyorduk hakikaten sıralar tıklım tıklım dolu olmuş ve herkes de çok memnun ayrılmış. Buradan toplanan para UNICEF kanalıyla Haiti'de benzer durumda olan, ailelerini kaybetmiş olan çocuklara iletilecek. Evet, şimdi bir müzik parçası dinleyeceğiz. Ondan sonra Nurten Evrenesoğlu'yla bir telefon bağlantısı sağlayacağız. Ondan da bir başka Haiti'ye destek projesi konusunda bilgiler alacağız. While the queen In one false move Turns herself Into a pawn Sleepy and shaken And watching while The blurry night Turns into a very clear. See? Well, if you hold it against her, first hold it up and see that it's one side stone, one side fire, standing alone among all men's desire. They want to know, do you love any? Do you love none? Do you love many? Can you love Can you love one? Do you love me? And if you wonder what I am doing I am heading for the sink I am spitting out all the bitterness Along with half of my last drink I am thinking of your woman Who is crying in the hall It's like drinking gasoline To quench your thirst Until there's nothing there left at all Do you love any? Do you love none? Do you love many? Can you love one? Do you love me? Do you love any? Do Can you love one, do you love me? And walk on her blind side was the answer to the joke It said there isn't a political bone in her body Well, she would rather be a riddle But she keeps challenging the future With a profound lack of history Do you love any, do you love none Do you love many Can you love one, do you love me Do you love any, do you love none Do you love twenty, can you love one Do you love me And watch while the queen In one false move Turns herself into upon, sleepy and shaken, and watching while the blurry night turns into a very clear dawn. Do you love me? Do you love me? Do you love me? açık Radyo 94.9'da da altın saatler programına dinlemeye devam ediyorsunuz ikinci bölümdeyiz birci bölümde Beşir Özmen'le konuştuk Dağ Şapka Cemiyeti yönetim kurulu başkaşn Bekili şimdi de Nurten evrene soğuluyla görüşeceğiz Solo projeler danışmanlık şirketinden, gene Haiti'ye insani yardım örneklerinden, ilginç örneklerden bir diğerini kendisinden dinleyeceğiz. Ee, Nurten merhabalar. Merhaba. Evet, ee, son derece enteresan bulduğumuz bir proje. Üç gün sonra gerçekleşecek, evet. ayın 20'sinde. Bu proje nedir? Bilgileri senden alalım lütfen. Evet. E, öncelikle çok teşekkür ediyorum e, bizi programınıza davet ettiğiniz için. E, e, solo projeler olarak biz e, Pechakuza Night e, diye bir e, aktivitenin Türkiye lisansörüyüz. E, bu Japonya'da e, 2003 yılında başlamış bir e, e, organizasyon. Şu anda dünyanın üzerinde 280 şehirde Pechakuza geceleri organize ediliyor. Ne oluyor bu gecelerde diye merak ediyorsanız. Yaratıcı fikirleri olanlar, enteresan projeleri olanlar ve bunları paylaşmak ve bu fikirler üzerinden bir şeyler üretmek isteyenler bir araya geliyorlar. Ama lafı da çok fazla uzatmamak için çok böyle kısa sunumlarda, 6 dakikalık sunumlar yaparak bu fikirlerini anlatıyorlar. Bunlar bir araya geldiğinde oldukça eğlenceli bir formatta yeni şeyler öğrenebileceğimiz bir networking aktivitesi yapmış oluyorsunuz. Ee, i̇şin özü burada başlıyor. Ee, dolayısıyla bu dünya üzerinde çok büyük bir e, network. Ee, evet, ve... 2003'ten beri de var olan bir network. Evet, evet. evet, evet. Ee, biz İstanbul'da e, dördüncüsünü yapacağız 18 Mart'ta. Ee, tabii böyle büyük bir network içinde olunca ve Haiti gibi e, hepimizin yüreğini sızlatan e, bir felaket yaşanınca mutlaka birileri harekete geçiyor ve bir şeyler yapalım diyor. Ve bunu da mümkün olduğu kadar yaratıcı yollardan, ilginç fikirlerle, neler yapabiliriz diye düşünerek ve fikirler üreterek yapmaya gayret ediyorlar. Öyle olunca da bu 20 Şubat günü yapılacak olan aktivite ortaya çıkıyor ve gerçekten bir anda ortaya çıktı ve çok da hızlı gelişti. Architecture for Humanity diye Katrin'e fırtınasından sonra belki ismini duyduğunuz e, veya Tsunami telaketinden sonra ismini duyduğunuz e, insanlık için mimari diye e, Cameron Sinclair'ın e, başını çektiği bir organizasyon var. Onlar Davos dirvesindeyken e, ve Haiti için bir şeyler yapmaya çalışırken Peçakuçan'ın e, fikir babası olan Mark Litton'la konuşuyorlar. E, Bu son üzerinden. Davos'tan bahsediyoruz Evet Evet, mi? son Davos dirvesinden. Evet. Ee, bu Davos devresinin esnasında bu fikir e, ortaya çıkıyor. Deniliyor ki bu peçak uç akşamlarını böyle bütün dünyada e, bir zincir olarak yapalım o gün. Zaten kuruluş e, yıl dönümü gibi bir şey aslında peçak uç akşamlarının. E, ilk defa e, 2003'te 20 Şubat'ta yapılmış. E, ve böyle bir e, organizasyon ortaya çıkıyor. Tabii ki teknik altyapısı falan çok e, hızlı geliştirildi. E, çok büyük desteklerle geliştirildi. Ee, organizasyon boyunca e, bir gün boyunca Tokyo'dan başlayacak bir e, Meksika dalgası gibi değil e, bir e, zincir şeklinde peçak sunumları yapılacak. Ta ki e, San Francisco'daki e, Architecture for Humanity'nin merkezine gidene kadar e, bu zincirde şu ana kadar e, 200, civar 200 civarında e, şehir kaydı oldu. Evet ee, Ve e, bunların her biri ya o gün bir e, organizasyon yapıyorlar ya da bir ya da birkaç tane sunumla katılıyorlar e, ve gün boyunca e, internet üzerinde e, Ustream e, internet televizyonundan bu dalgayı izleme fırsatınız olacak. E, her şehir ya e, Haiti'dekilere e, bağış toplamak için ya ümit vermek için ya yaratıcı bir takım çözümler ortaya koymak için bağlanıp e, fikirlerini ve desteğini verecek. Daha sonra da bu sunumlar Peçek Uçan'ın sayfasında hepsi yer alacak. Arzu edenler buraya gidip sunumları izleyip bağış yapabilecekler. Gün boyunca aslında hedef Haiti'deki bu felakete ve sonrasında yapılması gerekenlere dikkat çekmek ve mümkün olduğu kadar da tabii ki yardım toparlayabilmek. Evet, Peçek Uçan'ın bir sözcük anlamı var mı? Var Evet. <gülüyor> Var. Fiskos demek aslında. Japonca fiskos demek. Yani hani Fısıtlı ile konuşmak demek. Evet. Ee, ama bu tabii ki e, internet ortamı ve e, arkasından da ee, televizyona ekranlara taşındığı andan itibaren e, fiskos olmaktan çıkıp çı çı <gülüyor> evet, gürültülü bir aktivite, gürültülü haline, bir aktivite geliyor. haline geliyor. Evet e, peçe kuçaya e, ve ona ilişkin bilgilere ulaşmak isteyen dinleyicilerimize e, hemen internet adresini verebiliriz. E, e, bizim e, adresimizden bağlanabilirler daha kolay telaffuzu olduğu için öncelikle onu söyleyeyim. Lütfen projeler.com oradan bağlanabilirler. Evet burada ee... linkiniz linki evet. var çünkü değil evet, mi evet, Peçak Uçak'ın? üzerinden gidebiliriz. Peçak e, telaffuz etmem gerekir mi? E, tek tek kelimeler. Yok de... hayır yani soloprojeler.com'dan ulaştığı takdirde dinleyicilerimiz e, rahatlıkla e, linkini yakalayabilirler, bulabilirler evet. ve oradan da ilerleyip e, gidebilirler. Evet. Peki evet. E, bu insanlık için mimari e, bu grup esas itibariyle New Orleans'ta e, sonrasında ortaya Hı -hı. çıktı, Katrina kasırgasının hemen Hı -hı. arkasından ortaya çıktı e, ve e, Hint Okyanusu'ndaki tsunami Sonrasındaki projelerde de katkıda bulunuyor ve küresel çapta faaliyet gösteren bir oluşum. Evet. Onun faaliyetleri hakkında çok kısa bir bilgi verebilir miyiz? Ve bu Haiti'de sonuçta yıkılan yapılar yerine yenilerini tabii ki afetlere karşı dayanıklı, depremlere karşı dayanıklı e, yapıları yeniden inşa etmeyi hedefleyen e, bir e, grup. Hı hı. E, bu grup hakkında da bir kısa bilgi alalım senden. Evet, e, grubun başını az önce de söylediğim gibi Cameron Sinclair çekiyor. E, e, özellikle e, Haiti'deki e, olaydan sonra çok çeşitli platformlarda, depremden sonra çok çeşitli platformlarda e, yardım ve destek aktiviteleri düzenleyen ee, ve e, burada yapılacak yeni binaların tasarım maliyetleri için sorular e, bulundu zaten şu anda. E, bunlar tamamen ücretsiz olarak hazırlanıyor. Bu tip organizasyonlara destek veren aslında çok fazla e, kurum var. E, bu geçer kuça aktivitesinde e, toplanacak e, destek sadece yapım işlerinde kullanılacak. Yani tasarım e, maliyetlerini zaten karşılıyor. Ee, okul ve e, kabuya e, ait binaların e, uygun tasarımlarla e, ve bundan sonra insanların ölmeyeceği şekilde e, yapılması için Yeniden hazır, inşası. Evet yeniden inşası için kullanılacak buradan toplanacak e, rakamlar. Bu çalışmanın hedefi de zaten bu. Architecture for Humanity'nin hedefi de zaten bu yönde. Evet. 2000 sunum hedefleniyor. 200 evet. şehirde 2000 sunum. Evet. Bu sunumlara isteyenler dahil olabiliyorlar mı? Bu süreç evet. nasıldır? Evet. Şimdi dediğim gibi yani orada gidip bir düğmeye basıp tabii ki parasal yardımda da bulunabilirsiniz ama bir sunum da, sunumu da destek olarak verebilirsiniz. İstanbul adına resmi sunumu GIA Arama Kurtarma Ekibi yapacak. Evet. Biliyorsunuz GIA Arama Kurtarma Ekibi Haiti'deydi. Oradaki kurtarma çalışmalarına katıldılar. 5 kişinin de hayatını kurtardılar. 6 gün orada kaldılar. Ee, onlar oradaki deneyimlerinden yola çıkarak şu mesajı vermek istiyorlar biz 6 e, günde ve hani, e, orada olan diğer herkesle beraber çalışarak ancak 135 kişinin hayatını kurtarabildik bunun altısını, 5 e, tanesini Geyat ekibi kurtardı ama orada eğer doğru tasarımlar olsaydı doğru binalar yapılmış olsaydı e, orada ölen insanların hiçbirisi ölmeyecekti bu mesajı vermek üzere bir sunum hazırladılar çok da güzel bir sunum Oradaki canlı, kendi çektikleri fotoğraflardan bir sunum hazırladılar. İstanbul'un bu sunumlara katkısı G üzerinden olacak. Onlar hazırladılar sunumu ama tabii ki herkes bir sunum olarak da donation yapabilir. Eğer sunumlarını bize ulaştırırlarsa, sunum dediğiniz 20x20 yani 20 slide'lık PowerPoint sunumlarından bahsediyoruz. Evet. Her biri 20 saniye duracak şekilde hazırlanan fotoğraflardan oluşuyor bu sunumlar. İçeriği hiç önemli değil gerçekten ama tabii ki şunları tercih ediyoruz. Mümkün olduğu kadar bu felaketten zarar görmüş olanlara ümit verecek, yol gösterecek şeyler olabilir, destek aramaya yönelik veya destek vermeye yönelik sunumlar olabilir. Bu şekilde katkıda bulunabilirler. Evet. E, ben biraz önce yanlış mı anladım? Bir e, Mart tarihi telaffuz ettin. E, 20 Şubat akşamı 20-21 arasında İstanbul'un sunumunun hazır olacağını veya Hı -hı. yayında olacağını Hı -hı. biliyordum. E, Mart Mart ayı e, bir başka tarih midir? O nedir? Mart ayı, Mart ayı bizim standart teçek uça gecemiz. E... Onun e, bu programla bir bağlantısı tabii ki var ama e, Peçakuş'u akşamlarını biz e, İstanbul'da e, yılda dört kere yapmayı e, hedefliyoruz. E, 2010'un ilk devleti de. 18 Mart'ta İstanbul'da ücreti akşamı olacak. Anladım ama onun bu projeyle direkt yok, ilgisi yok. yok. Haiti zaman... projesiyle ilgisi yok. Şimdi <gülüyor> 20 Şubat'a yani GEA'nın, GEA Arama Kurtarma ekibinin 20 Şubat akşamı 20-21 saatleri arasında yapacağı sunuma çok az zaman kaldı. Yani üç günlük bir evet. e, süremiz evet. var. Evet. E, bu süre içinde e, herhangi bir e, sunum söz konusu olursa e, sizlerle nasıl irtibat kuracağız veya kiminle irtibat kurulacak bunları da dinleyicilerimize aktarırsak ilgilenenler olabilir. E, tabii ki e, doğrudan bizi ulaştırabilir. E, mail adresi ve telefon numarası verebilirim. Lütfen. E, telefon numaramız 0212. 249 34 84. Bir daha tekrarlayabilir miyiz bunu? Tabii ki. 0212 249 34 84. Evet. evet. E, mail adresinizi de e, vereyim isterseniz. Lütfen. Nurtene Evet. at e, soloprojeler .com. Tabii soloprojeler adresinden internet sitenize Evet. E, girmek mümkün ve evet. buradan da e, hem bütün bilgilere ulaşmak hem de Aha. iletişim bilgilerinize ulaşmak e, mümkün. Şimdi evet. 20 Şubat'ta İstanbul'daki sunumu e, izledikten sonra e, bir 24 saat sonrasında da San Francisco'da son bulacak herhalde evet. bu proje değil evet. mi? Evet, evet. Tokyo'da başlıyor, San Francisco'da bitiyor. E, arada e, çok e, çeşitli şehirlere uğruyor. E, zaman dilimlerine göre ayrılmış slotlar var. E, biz e, 20-21 slotundayız. Lokal saatle yani İstanbul saatiyle 20-21 slotundayız. Bizimle beraber Johannesburg var, Avrupa'dan birkaç tane ülke var. Yani aynı e, saat dilimi içindeki şehirlerle e, o slotu paylaşıyoruz. Zaten toplam e, 7-7,5 dakikalık bir e, zaman dilimi ayrılıyor her şehre. Ha o anlamda da tabii ki sunumların da e, bir e, süresi e, söz konusu değil mi? Evet, yani evet. mesela 10 tane sunumu e, kabul etmeniz mümkün değil. Yok yani e, yayına kabul edemeyiz e, ama siteye koymak üzere e, dediğim gibi 2000'e kadar e, sunum edebiliyoruz. Yani sunumlar geldikten sonra biz e, Japon'a gönderiyoruz. Onlar internet sayfasına yerleştiriyorlar. Yanına bir tane donation e, yeri açılıyor. E, oradan e, herkes tarafından izlenebilir. Evet. Türk lirasıyla bağış yapmak mümkün mü? PayPal üzerinden yapılıyor bağışlar. E, Zannederim PayPal Türkiye'ye dahil, Türkiye PayPal'a dahil olduğu için TL olarak da yapılabilir diye düşünüyorum. Evet. E, bütün bunların e, nihai bilgilerine ne zaman ulaşmamız mümkün olabilir? Yarın, ertesi gün bu bilgileri alacak mıyız? Yoksa e, tam da etkinliğin başladığı yani e, ayın 20'sinde 20-21 saatleri arasında mı bu bilgilere ulaşabileceğiz? Şey mi, e, ba bağışların de, nasıl yapılabileceğine? Bağışların nasıl yapılabileceğine? Bağışların gibi e, Peçakuşa'nın sayfasına girdiğiniz zaman Peçakuşa for Haiti var. Orada sunumları göreceksiniz. E, olay bittikten sonra tabii ki. Yani 20'si geçtikten sonra bir sonraki gün bütün sunumlar oraya koymuşuz. Bir sonraki günde bağışları yapmak tabii mümkün ki, olacak. Tabii ki. Çok tabii güzel. Ki. Sunum, sunumlar orada kalıyor. İstediğiniz zaman gidip bağış yapabilirsiniz. Anladım. Ayın 20'sinde 20 Şubat tarihinde Hı -hı. başlayacak 24 saat sürecek olan... Tokyodan başlayıp Los Angeles'ta nihayetle San Francisco'da pardon San Francisco'da, San Francisco'da sonuçlanacak bir enteresan etkinlikten bahsediyoruz evet, evet. ismi de enteresan Peçakuça Kucha organizasyonu. Evet. Evet. Ee, internet üzerinden dediğim gibi YouStream televizyonundan izlenebilir. Ee, iPhonelarla da izleyebilirsiniz. Ee, iPhonelara yalnız bir e, indirmek gerekiyor. E, onu indirdiğiniz zaman iPhone'unuzdan da bütün stream'i gün boyunca takip edebilirsiniz. Peki. E, tabii ki e, çok değerli bir amacı var. Haiti'de yıkılmış olan yapılar yerine Afetlere dayanıklı, depreme dayanıklı binaları yeniden inşa etmeye dönük bir proje. Nurten Evrenesoğlu çok teşekkür ederiz verdiğim bilgiler için. Ben çok teşekkür ediyorum. Bu etkiliği duymamıza fırsat verdiğiniz için çok Peki, teşekkürler. İyi günler çok çok teşekkürler sağ olun. Tamam. Evet efendim, e, telefon hattımızda Nurten Evrenesoğlu vardı. Solo Projeler Danışmanlık Şirketi'nden arkadaşımız e, Peçakuça isimli e, etkinliği de öğrenmiş olduk. E, Haiti için e, 20 Şubat tarihinde e, gerçekleşecek olan Tokyo'dan başlayıp San Francisco'da e, bitecek olan 24 saat devam edecek olan bir etkinlik 200 şehir. 200 2 bin sunum, 200 bin insan ve 1 milyon dolar e, hedefi olan bir e, proje e, ayın 20 Şubat'ta e, hem e, İstanbul sunumunu izleyebilirsiniz. Bütün bu bilgilere ulaşmak için de soloprojeler.com adresine e, adresini ziyaret edebilirsiniz. Evet, şimdi bir müzik parçası dinliyoruz. Ondan sonraki üçüncü bölümümüzde de programımızın kapanışını gerçekleştireceğiz. Evet. of cinnamon and long for you, it won't do. To stir a deep desire, to fan a hidden fire that can never burn true, I know your name. I know the way Programımızın son konusu Edirne'deki e, sel. E, biliyorsunuz geçtiğimiz hafta sonundan itibaren e, Meriç Nehri'nin ve e, Tunca Nehri'nin taşması sonucunda Edirne sular altında kaldı. Hektarlarca tarım arazisi su, sular altında kaldı. Pazar Kule sınır kapısı ile 10.000 bin kişinin yaşadığı Karaağaç Mahallesi'ne ulaşım ancak askeri ve ee, emniyet e, kuvvetlerinin araçlarıyla e, sağlanabildi ee, Karaağaç Mahallesi'nde oturan çok sayıda kişi sabah saatlerinde e, araçlarla e, üzerinden nehir sularının aktığı Tunca ve Meriç köprülerinden geçirilerek kent merkezine taşındı e, ve bu nedenle de tabii ki kent merkezine gitmek isteyen vatandaşlar çok uzun kuyruklar oluşturdular e, Edirne'de 15 gündür Devam ediyor bu yarışlar ve Bulgaristan'ın nehirler üzerindeki baraj kapaklarını açması nedeniyle e, Meriç Nehri taştı. Nehrin taşması üzerine Meriç ve Tunca nehirleri ile alternatif yolların e, büyük bir kısmı da e, ulaşıma kapandı veya e, yetkililer tarafından kapatıldı. E, bu o, su taşkınları üzerine... Birçok yer sular altında kaldı. Polis bahçesi, öğretmen evi, askeri meriç, gazinosu, Trakya Üniversitesi'nin nehrin kıyısındaki binaları, elektrik kesintileri yaşandı. Ve Edirne valisi Mustafa Büyüğü'nde bir feryadı var. Artık bu taşkınlardan bıktık diyor. Her yıl insanlarımız tedirginlik içinde yaşıyor. Bu iş artık bir son... Karaağaç Mahallesi'nin taşkından dolayı elektriklerinin kesilmesi e, ihtimali var. İlk öğretim ve liselerdeki yatılı öğrenciler pansiyonlardan çıkarılarak evlerine gönderiliyor. E, tedbir istiyoruz bir an evvel diyorlar. Evet, önümüzdeki hafta e, Edirne, Selih konusuna Biraz daha zaman ayırmaya gayret edeceğiz. Evet efendim Açık Radyo 94.9'da bu haftanın Altın Saatler programını burada bitiriyoruz. Konuklarımız Beşir Özmen ve Nurten Evrenesoğlu idi. Telefonla ulaştık kendilerine. Haitiye insani yardım örnekleri konusunda iki örneği sizlere aktarmaya gayret ettik. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Altın saatler. Hazırlayıp sunanlar Dürhan Ertür, Argun Yum. <Gülüyor>